ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويرفِر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فازنا ضيما أما بعد فإن استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعني للذين آمنوا أن تغشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوطوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أنا ناس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ve an yuhibb al-mir'a la yuhibbu illa Allah ve an yakra an ya'uda fi'l-kufri ba'da an aqthafahu Allah minhu kema yakra an yuqthafa fin Muslim Değerli kardeşlerim İslam tarihine bakıyoruz Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının amellerine bakıyoruz Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz. Ashab-ı kiramın hayatlarını inceliyoruz. Bundan 14 asır öncesine gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının neyi sevdiklerine ve bir de neyi sevmediklerine bakıyoruz. Tarihin sahnelerinde geziyoruz. Ashabtan sonra tebeut tabiine gidiyoruz. Onların amellerini inceliyoruz. Onların hayatlarını okuyoruz ve bir gerçekle karşılaşıyoruz. Onların amelleri yanında bizim amellerimiz zikre dahi değer ameller değildir. Onların hayatlarını okuduğumuzda bazen kendi nefsimize diyoruz ki onların dünyası başka bir dünya, bizim dünyamız başka bir dünya. Onların amellerine baktığımız zaman onlar bu amellerle Cennete gitmeyi arzuluyorlar ise ve hala amellerini yeterli görmüyorlar ise bizim halimiz ne nice olur diyoruz. Onların hayatlarına bakıyoruz. Bizim hiç önemsemediğimiz, bizim hiç önem atfetmediğimiz şeylerden dolayı hüzünlendiklerini, üzüntü duyduklarını, bununla ateşe gitmekten korktuklarını görüyor, hayretler içinde kalıyoruz. 14 ayısın öncesine gidiyoruz Mekke'ye gidiyoruz Mekke'nin kızgın kumları üzerinde Bilal Habeşi ile karşılaşıyoruz Mekke müşriklerinin ileri gelenleri onu yere yatırmışlar karnına kocaman bir kaya koymuşlar ellerinde kırbaçlarla ona işkence ediyorlar Allah'tan başkasına ibadet etmesini istiyorlar o sadece ama sadece bildiği tek kelime var Ahat, ahad diye ayakırıyoruz bakıyoruz bir onlara bakıyoruz bir bize bakıyoruz başımıza böyle bir imtihan gelseydi yarabb nice olurdu halimiz diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz 14 asıl öncesine gidiyoruz habbab bin baklıyoruz. E bakıyoruz ateşler yakılmış derisi ateşlerin üzerinde kızartıldığını görürken bir taraftan da Habbak bin Eret'in La İlahe illallah diye haykırdığını görüyoruz. 14 asır öncesine gidiyoruz. Ammar bin Yasir'e bakıyoruz. Validesi, babası ve annesi Yasir ve Sümeyye'ye bakıyoruz. Hiçbir insanın kaldıramayacağı derecede işkenceye tabi tutulurken dinlerinden zerre kadar taviz vermediklerini görüyoruz. 14 asır öncesine gidiyoruz. Allah Subh'anü ve Teala sahabe nesline emretmiş, vatanınızı terk edin, malınızı terk edin, mülkünüzü terk edin, ailenizi terk edin ve Allah yolunda hicret edin diye Allah Subh'anü ve onlara emrettiğini görünce onlardan hep bir ağızdan tek bir ses yükseliyor. İşittik Ya Rab işittik, sana itaat ettik Ya Rabb, sana itaat ettik. Allah Resulü'nün ashabının hayatına bakıyoruz. Allah subhanahu ve teala onlara Haydi cihada çıkın dediği zaman Onlar ama geride çocuklarımız var demediler Onlar ama geride eşlerimiz var demediler Ama onlar geride çocuklarımız var demediler Haydi Allah yolunda canınızı verin Haydi Allah yolunda malınızı verin denildiği zaman işittik ya Rab işittik İtaat ettik ya Rab itaat ettik diyorlar Sahabe neslinden sonra Salih Selef'in hayatını inceliyoruz. Bakıyoruz bir kenarda Abdullah İbni Mübarek var. Diyor ki... Şayet dünyada... Yaz gününün en sıcak günlerinde... Yazın en uzun günlerinde... Oruç tutmanın lezzeti olmasaydı... Bir dakika bile bu dünyada yaşamayı istemezdim diyor. Subhanallah... Şu yaz kış günlerinde... Şu kısacık günlerde... Oruç tutmak bize zor gelirken Abdullah İbni Mübarek yazın en sıcak ve en uzun günlerinde Rabbi için oruç tutmaktan keyif alıyor. Dünyanın en keyifli, dünyanın en zevkli amelinin Rabbi için oruç tutmak olduğunu söylüyor. 14 asır öncesine gidiyoruz. Salih selefimizin hayatına bakıyoruz. Hazreti Ali diyor ki sadece ama sadece kıldığım bir namazın kabul olduğunu bilseydim işte o benim en mutlu anım olurdu diyor. Kıldığı namazın makbul olup olmadığından dahi şüphe içerisinde. 14 asır öncesine gidiyoruz. Ahmet İbni Hanbel'e bakıyoruz. Deniyor ki bir devenin bir filin taşıyamayacağı kadar işkencelere tabi tutuldu da Zerre kadar dininden taviz vermedi. Arkadaşlar örnekleri uzatmak çoktur. Sadece küçücük bir zelleden dolayı Allah'tan korktuğu için yaptığı küçücük bir hatadan dolayı Rabbinden korktuğu için baygınlık geçiren selef alimlerimizi görüyoruz. İbn-i görüyoruz. Sabah namazından sonra oturup öğlen namazına kadar Rabbini zikreden alimleri görüyoruz. Yatsı namazından sonra kıyama durup sabah namazına kadar ayakları şişinceye kadar Rabbine ibadet eden selefimizi görüyoruz. Ve diyoruz ki o hayat başka bir hayat, bu hayat başka bir hayat. Onlar bu amelleriyle cennete gitmeyi dahi kendiler için zor görürken, onlar bu amelleriyle hala cehennemden korkarlarken, biz onların yanında sayılamayacak kadar az olan amelimizle cehenneme karşı güven içinde cenneti ise garantilemiş bir şekilde yürüyoruz aradaki fark nedir kardeşler aradaki farkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'ten rivayet edilen İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste selâthun üç tane şey vardır diyor men kunne fihi. o üç şey kimde bulunursa o kimsede vardır, helavetel <gülüyor> iman, o kimse imanının tadını almıştır diyor. Kardeşler, bir şeyin tadını almak ona sımsıkı sahip çıkmaktır. Arkadaşlarım bir şeyin zevkini almak ki başka bir rivayette, İmam Bukhari'nin rivayetinde, zâgat iman diye geçiyor, imanın zevkini almıştır. Bir şeyin zevkini almak, ondan asla ayrılmamak demektir. Şayet bir şeyin tadını aldıysanız onunla hemhal olursunuz. Şayet bir şeyin tadını aldıysanız onu asla bırakmamak için gayret edersiniz. Şayet bir şey size zevkli gelmeye başladıysa hayatınızın tamamını onunla geçirme mücadelesi verirsiniz. İşte Bilal Habeşi imanın tadını aldığı için imanı bırakmama adına o keyfi, o lezzeti, o zevki sürdürme adına başına gelen onca musibete rağmen imanından zerre kadar taviz vermedi. Selef namaza durduğu zaman saatlerce namaz kılabiliyorsa bunun tek bir sebebi vardır. Onlar imanın halavetine ermişlerdir. İmanın zevkini almışlardır. İmanın tadını almışlardır. Onlara baktığımız zaman Allah'ı 4 saat, 5 saat boyunca zikrettiklerini gördüğümüz zaman. Haydi Allah yolunda cihada çık denildiği zaman tereddüt etmeksizin Allah yolunda cihada gittikleri zaman. Malını Allah yolunda infak et denildiği zaman bütün varlıklarını Allah yolunda infak ettikleri zaman onları görüyoruz. Bunun sadece ama sadece bir sebebi vardır. Onlar imanın halavetine imanın tadına, imanın keyfine ulaşmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere, imanın tadına ulaşabilmek, imanın keyfini yaşayabilmek, imanın mutluluğunu sürdürebilmek ancak üç şeye mümkündür. Bu üç şey olduğu zaman imanı ve imanı artırıcı amellere mümin kul, mümin kıl, yapışır. Bu üç şey olduğu sürece imanı bozan, imanı zedeleyen, imana zarar veren hallerden mü'min kul bütünüyle kaçınır. Niçin? Çünkü o mü'min kul imanından zevk almaktadır. Zevkine keder verecek şeylerden kaçınır. Zevkine zevk verecek şeylere yapışır. Arkadaşlar bir hakikatül iman vardır, bir de halavetül iman vardır. Hakikatül iman her müminin sahip olması gereken imandır. Allah'a hamdolsun bizlerde var olan imandır. Ama bu iman yeterli bir iman değildir. Bu iman günahlardan seni uzak tutan iman değildir. Bu iman ibadetlere sımsıkı yapışmana sebep olan iman değildir. Şayet ibadetlere sımsıkı yapışmak istiyorsan, şayet dininden zerre kadar taviz vermek istemiyorsan, şayet bütün baskılara rağmen tevhid kelimesini yüceltmek istiyorsan, şayet nefsinin bütün zorlamalarına karşı gece kalkıp saatlerce kıyamda durmak, Rabbine huşu ve hudur içinde boyun eğmek istiyorsan, günahların sana rahatsızlık vermesini istiyorsan, helavetül iman, imanın tadını alman gerekiyor, imanın zevkine ulaşman gerekiyor, İmanın lezzetini tatman gerekiyor kardeşler. Kardeşler imanın tadını almak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize üç yol göstermiştir. Bir kimsede imanın tadının oluşabilmesi için üç şeyin bizde bulunması gerekir. Bunlardan ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâinallahu rasuluhu habbe ileyhi Min ma'sahuma kimin Allah ve Resulü sevgisi diğer bütün sevgilerin üstünde ise o kimse imanın tadına erişmiştir. İnsanları seveceksin, Allah'ı seveceksin ama Allah'ı insanlardan çok daha fazla seveceksin. Yaşamayı seveceksin ama Allah'ı daha çok seveceksin. Malı, mülk, evladı seveceksin. Bunlar fıtri sevgidir ama Allah sevgin en yüce olacak imanın helaveti, imanın tadı senin kalbinde oluşabilmesi için. Kardeşlerim en yüce sevgi Allah ve Resulü'nün sevgisi olacak dedik. Sevginin A, hakikati vardır. Bununla ilgili İslam uleması çokça kitaplar yazmıştır. Sevginin hakikatlerinden bir tanesi devamlı sevgiliyle beraber olmayı istemektir. Sevginin hakikatinden bir tanesi seven her daim sevdiği kişiyle beraber olmak ister öyle değil mi? Sevdiğimiz kişiyle yan yana olmak isteriz sevmediğimiz kişiden uzak durmak isteriz çünkü sevginin hakikati budur. İki sevgi devamı, onu tefekkür etmeyi devamlı onu düşünmeyi ister. Düşünmediğin tefekkür etmediğin aklına bile gelmeyen kalbine bile gelmeyen bir kimse senin sevdiğin kimse değildir. Üç, sevginin hakikati onu üzecek, onu kızdıracak davranışlardan uzak durmaktır. Dört, sevginin hakikati onun seveceği, onun razı olacağı, onun hoşnut olacağı amelleri yapmaktır. Beş, sevginin hakikati kendi nefsini değil sevgilinin nefsini tercih etmektir. Altı, sevginin hakikati sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevgilinin buğz ettiklerine buz etmektir. Şimdi gelin bu altı hakikat çerçevesinde Allah ve Resulü'nü çok sevmek ne demek bunu inceleyelim. Sevginin hakikatine dair daha çok şeyler sayabiliriz. Ama biz altı madde saydık sevgi bunları gerekli kılıyor dedik. Ben seni çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Sevgi sadece dilde değildir. Her iddianın bir ispatı olmalıdır. Her iddia kendisine delil ve burhan ister. Eğer sevdiğini iddia ediyorsan, eğer sevgilini, sevdiğini iddia ediyorsan, delilini getireceksin, burhanını ortaya koyacaksın. Kardeşler sevginin birinci hakikati, devamlı sevdiğinle beraber olmaktır. Eğer Allah'ı ve Resulü'nü daha çok seviyorsan, Allah'la beraber olma dileği, Allah'la beraber olma isteği Allah'la beraber olma arzusu her şeyden daha çoksa sen Allah'ı her şeyden daha çok seviyorsun demektir. Benimle oturup boş boş konuşmak mı daha sana daha sevgili geliyor? Yoksa Rabbinin huzurunda kıyamda durmak mı daha sana çok sevgili geliyor? Dünya ve içindekilerle meşgul olmak mı daha sana daha çok sevgili? Yoksa Rabbini zikretmek mi sana daha çok sevgili? Çoluğunla çocuğunla eğleşmek ve vakit geçirmek mi sana daha çok sevgili? Yoksa gece kıyamda, sucur, secdede, gündüz cihatta, iyiliği, emir, kötülüğü, nehide vakit geçirmek mi sana daha çok sevgili? Hangisi sana daha çok sevgiliyse? işte sevgi bu hakikate göre şekil alacaktır. Eğer kıyamda durmak sana daha çok sevgiliyse, secdede bulunmak sana daha çok sevgiliyse... Allah yolunda cihad etmek sana daha çok sevgiliyse, Allah yolunda bütün malını harcamak sana daha çok sevgiliyse, sen Allah'ı ve Resul'ün daha çok seviyorsun ve bundan dolayı imanın tadına ulaşmışsın demektir. İşte Bilal Habeşi için, işte Habbab bin ar Eret için, işte Ashab-ı Kiram için, işte selef Salihin için Allah ve Resulünün sevgisi bütün sevgilerden üstündeydi. Onlar kendi hayatlarını değil Allah ve Rasulünün isteklerini ön plana çıkardılar. Onlar kendi dünyalarıyla değil Allah'ın ve Rasulünün istekleriyle meşgul oldular. Onlar kendi aileleriyle değil, kendi evlatlarıyla değil, kendi dünyalarıyla değil, kendi çıkarlarıyla değil... Allah'ın ve Resulünün rızası uğruna bir hayat sergiledikleri için imanın tadına eriştiler. İmanın birinci hakikati buydu. İmanın ikinci hakikati devamlı sevginin birinci hakikati buydu. Sevginin ikinci hakikati sevgili devamlı surette sevgi, sevdiğini tefekkür eder. Zihnini bir kontrol et kardeşim. Devamlı Rabbini mi tefekkür ediyorsun? devamlı Allah'ın Resulünü mü düşünüyorsun? Devamlı Rabbinin ayetlerini mi düşünüyorsun? Devamlı gökyüzünü, yeryüzünü ve arasındakileri mi tefekkür ediyorsun? Yoksa dünyayı ve içindekileri mi tefekkür ediyorsun? Şayet devamlı Allah'a tefekkür ediyorsan, devamlı Allah'ın yarattıklarını tefekkür edip ibret almayı düşünüyorsan Allah ve Resulü sana her şeyden daha sevgilidir. Bu da ikinci hakikat. Kardeşlerim sevginin Üçüncü hakikati seven, sevgiliyi üzecek, onun hoşnut olmadığı işlerden uzak durur. Şayet Allah'ın sevmediği, Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın gazaplandığı, Allah'ın buğz ettiği amellerle hemhal oluyorsan, senin Rabbini sevdiğin iddiası yalan bir iddiadır. Rabbini seviyorsan onun buğz ettiklerinden uzak duracaksın. Rabbini seviyorsan onun kızdığı şeyleri terk edeceksin. İşte ashab-ı kiram, işte selef-i salihin, işte Allah'ın veli kulları Rabblerini o kadar çok seviyorlardı ki onları Rabbini kızdıracak ufacık bir amelden olabildiğince uzak durmaya çalışıyorlardı kardeşler. Başta söylediğim gibi onların hayatına bakıyoruz ve acaba onlar bu hayata nasıl ulaştı diyoruz. Onların bu hayata ulaşmasında birinci etken Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden ama her şeyden çok sevmeleriydi. Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok sevdikleri için Allah'la ve Resulü'yle beraber olmayı istediler. Allah'ı ve Resulü'nü çok sevdikleri için Allah'ı ve Resulü'nün hoşnut olmayacağı şeylerden uzak durdular. Değerli kardeşlerim, sevginin bir hakikati kendi nefsini tercih etmemek, sevgilinin nefsini tercih etmektir. Mesela anneler çocuklarını çok severler. Bundan dolayı gece uykularından kalkar. Onlar rahatsız olduğu zaman aç ise çocuklara açlıklarını giderir. Çocuğun bir hastalığı varsa bebeğin o hastalığını tedavi etmeye çalışır. Anne ve baba gece nefsine hoş gelen uykusunu evladı için terk etmiştir. Cebimizde birkaç kuruş para olsun, üzerimize kışlık bir şey alacaksak önce evladımızı tercih ederiz. Birkaç yiyecek alacaksak o yiyecek önce evladımızın olsun deriz. Çünkü evlatlarımızı kendi nefsimizden daha çok severiz. Şayet Allah'ı ve Resul'ünü her şeyden çok seviyorsan kendi nefsini değil Allah'ı ve Rasulün isteklerini Ön plana çıkartacaksın. Allah subhanahu wa malını Allah yolunda ortaya koy diyorsa ama nefsin bundan dolayı endişe duyuyorsa şayet Allah'ı ve Rasulü'nü her şeyden çok seviyorsan malını Allah yolunda ortaya koyacaksın. Kardeşlerim sevginin bir başka hakikati ise sevgilinin sevdiklerini sevmektir. Allah subhanehu teala umumi olarak müminleri sever. Kim ki müminleri seviyorsa, sevginin hakikatini yerine getiriyordur. Allah subhanehu teala kendisini veli edinen kullarını sever. Allah'ın veli kullarını sevmek, sevginin hakikatidir. İmanın tadına erişmek için bir vesiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ashabı kiramı, Alimleri Allah yolunda mücadele eden mücahitleri sevmek imanın halavetine, imanın keyfine, imanın zevkine ulaşmanın yollarından bir tanesidir. Ve hakeza sevginin hakikatı sevgilinin buğz ettiği kimselere sevgilinin düşmanlarına düşman olmaktır. Allah'ın düşmanlarına düşman olduğunuz kadar imanın tadına erişirsiniz. Allah'u ve Resulü'nün buğz ettiği kimselere buğz ederek imanın keyfine ulaşırsınız arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bir hutbede söyleyebileceklerim bundan ibaret benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında buyuruyor ki, İmanın zevkine ulaşmanın ikinci yolu sadece sevdiğini Allah için sevmektir. Burayı şerh etmeyeceğim inşallah başka bir zaman. İmanın zevkine ulaşmanın üçüncü yolu ise iman ettikten sonra küfre dönmeyi o kadar kötü göreceksin ki sanki ateşe atılmak kadar kötü göreceksin diyor. Bu hadisi çokça tefekkür etmenizi ve bu hadis vesilesiyle imanınıza iman katmanızı size nasihat ederim.